İzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Bakara Suresi 164 ve 210. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 164. Ayet Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde,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 165. Ayet Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevasını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip, ona, Allah'a denk hale getirirler, tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler, Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların Allah'a sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığı ise daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. 166. Ayet Nitekim, dine aykırı olan işlerde, kendilerine uyulan o peşinden gidilen kimseler, o gün azabı gördükleri vakit, kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yanlışlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. 167. Ayet Bunun üzerine, Onlara uyanlar da, ah keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de, bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. 168. Ayet Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin. Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. 169. Ayet O size ancak kötülüğü, ...hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. 170. Ayet Onlara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman, onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız dediler. Peki, Ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı, onlara uyacaklardı. 171. Ayet İnkar edenleri doğru yola davet edenlerin durumu, bağrış ve çağrıştan başka duymayan hayvanlara seslenip bağıranın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar, ilahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. 172. Ayet Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece O'na kulluk ediyorsanız, Allah'a şükredin. O'na karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla, Kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. 173. Ayet Allah size sadece ölmüş, mordar hayvanı, kanı, Hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini Ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, İstekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetteki habais yani pis şeyleri açıklarken bunların dışındaki eti yenmeyen hayvanları bildirmiştir. Bunlar da hadis ve fıkıh kitaplarında mevcuttur. 174 ayet Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz onları temize de çıkarmaz onlara bir Acıklı bir azap vardır. 175. Ayet Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, Mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. 176. Ayet Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde ihtilafa düşenler, elbette haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. 177. Ayet Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak, yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli muttaki kişi, Allah'a ahiret gününe meleklere kitaba Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını sevgisine rağmen veya Allah rızası için akrabaya yetimlere yoksullara ve yolda sokakta kalmışlara dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara kurtulmaları için veren namazı dosdoğru kılan zekatı veren ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren Sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Önceki Hristiyanlar doğuya, Medine ve çevresindeki Yahudilerse, Kuzeybatı'ya düşen Beyt-i Makdise yüzlerini dönerek ibadet ediyorlardı. Müslümanlar da, Kabe'den önce Beyt-i Makdis'e veya uygun gelen cihete dönüp ibadet ediyorlardı. Burada gerek böyle, gerek namazla selam verirken yüzü doğu ve batıya çevirmek de kastedilmiştir. 178. Ayet Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı, farz kılındı. Öldüren, hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa, kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, Öldürlenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu, Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile veya akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. 179. Ayet Ey gerçeği düşünebilen, tam akıl sahipleri kısasta sizin için umumi hayat vardır olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz 180. ayet sizden birine ölüm hali geldiği zaman eğer bir hayır bir mal bırakıyorsa anaya babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Vasiyet, malın üçte birini geçmeyecektir. Bu ayetteki vasiyet, En-Nisa suresindeki 7, 12 ve 176. miras ayetleriyle ...yeni bir hükme bağlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, ...varise, mirasçıya, ...diğerlerinin rızaları dışında, ...artık vasiyet yoktur, buyurmuştur. 181. Ayet Artık kim, onu, ...ölünün vasiyetini işittikten, ...veya yazılmasından sonra değiştirirse, ...bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah, her şeyi işitendir, bilendir. 182. Ayet Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da, tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı, ...ve çok merhametlidir. 183. Ayet Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi... ...sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı. Farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. 184. Ayet Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde... Hasta veya seferde ise o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa, işin önemini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 185. Ayet O sayılı günler, Ramazan ayıdır ki, Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruya eğriden ayranın açık delilleri olarak onda ki, Kadir Gecesi'nde indirildi. Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi, Dünyanın, insanlığın Aydınlanma Gecesi olarak Daima kutlanacaktır. Sizden kim mazireti Olmaksızın, bu ayın ilk hilaline erişirse, Görürse, Hemen orucunu tutsun, Kimde hasta veya Seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kaza ile tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hilali görmekle orucu tutun, Hilali görmekle iftar, bayram edin buyurmuştur. Bir kimse kendisi hilali gördüğünde veya adil bir kişi gördüğünü söylediğinde oruca başlar. Eğer İslam hükümleri geçerli olan ve gecesi aynı geceye rastlayan ülkelerin birinde, şahitlerin şehadetiyle Hilalin görüldüğüne hakim hüküm vermişse, bütün Müslümanlara aynı gecenin sabahında oruç tutmaları veya bayram yapmaları farzdır. Böyle değilse, hilalin görünüşüne göre amel edilir. Sadece fen bilginlerinin hesabı, yani takvim, kafi değildir. Mezheplerin ittifakı da bu görüş üzeredir. 186. Ayet Resulüm Kullarım sana beni soracak olurlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip, bana itaat etsinler. Ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Allah Teala kullarına ilmiyle, rahmetiyle, lütuf ve ihsanıyla çok yakındır. Yeter ki kulları emirlerine itaatten uzaklaşmasın, iman ve ameline riya, münafıklık ve şirk karıştırmasın, ihlaslı olsunlar. Onun koyduğu sınırları da muratıp olup korusunlar. İşte kim Allah'a bağlanır, O'nun kendileri için koyduğu dini ilkeleri muhafaza eder ve dua ile O'na sığınırsa, O da O'nu yüceltir ve yalnız bırakmaz. Yaradanla ile yaradılan arasındaki bu alaka, aynı zamanda rasyonel bir alakadır. 187. Ayet Oruç günlerinin gecesinde, eşlerinizle, Cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için, onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah, onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi ve tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın. Ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şey, nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı, gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat... Mescitlerde itikafa, ibadete çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. 188. Ayet Bir de mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Kumar, hırsızlık, dolandırıcılık, cebir, çapulculuk, emanete hıyanet gibi haksız yollarla mallarınızı yemeyin demektir. Ayette geçen haram yollardan ifadesinden maksatsa yalancı şahitlik... Yalan yere yemin ve rüşvettir. 189. Ayet Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle haç için vakit ölçüleridir. İhramlı iken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Medine halkı bayram törenlerinden, Ensar'da hacdan döndükten sonra veya ihramlıyken evlerine arka taraftan girerlerdi. Bu cahiliye adetini iyi bir şey sanırlardı. Yüce Allah bu ayetle bunun çirkin olduğunu bildirdi ve kaldırdı. 190. Ayet Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Bu ayeti kerimenin hükmü bundan sonraki ayetle veya Tevbe suresinin 12. ayetiyle de ilgilidir. Yüce Rabbimiz bu ayetle savaşa izin vermiş, ancak savaşta da insan haklarını teminat altına alarak katliamları toplu öldürmeleri yasaklamıştır. 191. ayet Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. 192. Ayet Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 193. Ayet İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer Engel olmaktan, işkence yapmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Zilkade ayında savaş haram olduğu halde, müşrikler Hudeybiye'de bu ayın hürmetini çiğnediler. Hicretin 6. yılının bu ayında, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve asabına umre yaptırmadılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse, Umrenin bir sonraki sene yapılması için anlaşma yaptı. Cenabı Hak da ertesi yıl bu ayda umre yapmayı nasip etti. Bunun için aşağıdaki ayetle bu aylarda saldıranlara karşı savaşa bile izin verdi. 194. ayet. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Geçen senenin zilkade ayı bu senenin ayına denktir. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah müttaki olan emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Savaş yapılması haram olan aylar, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. 195. Ayet Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. 196. Ayet Hacı da, umreyi de Allah rızası için yapın. Eğer bir engelle haç ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine minaya varıncıya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunan tıraş olan varsa, ona fidye gerekir ki, o fidyede ya üç gün oruç tutmak, ya sadaka, altı fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven içinde olduğunuz vakit, haç zamanına kadar, umreyle faydalanmak isteyen kimseye haccı temeddü yapana, kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da haç günlerinde ihramlı olarak, üç gün memleketinize döndüğünüz zamanda, yedi gün oruç tutması gerekir. Bunlar, Tam 10 gündür. Bu, ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranışlardan sakının. Haç hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. 197. Ayet Haç bilinen aylardadır. Şevval,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 Ne kötü bir yataktır. 207. Ayet Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Süheyb Er Rumi radıyallahu anh, Mekke'den Medine'ye hicret edecekti. Müşrikler engel oldular ve...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 Allah'a aittir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El-Bakara Suresi 164 ve 210. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öz.